Ve keza görünüyor ki bu alemin sahibi yaptığı şu kadar fiillerin delaletiyle harika bir sehavete sahip olduğu gibi nur ve ziya ile dolu güneşler ve meyve ve semereler ile hamile eşçar ve ağaçlar misüllü, pek çok hazineleri vardır. Binanaley bu ebedi sehavet tükenmez servet ebedi bir ziyafetgahı ister ve devam ile muhtaçların da devamı vücudunu iktiza eder. Zira nihayet bir sehavet Harika bir kerem daima halka ihsan ve inam etmek iktiza eder. Bu ise ihsan ve inamlara minnettar ve muhtaç olanların devamı vücutlarını ister. Ve keza şu mucizeli ve hikmetli ef'ali kerimane'nin tezahüratından anlaşılıyor ki sani failin pek gizli kemalatı vardır ve daima o kemalatı enzar-ı aleme arz ve teşhir etmek ister. Çünkü daimi bir kemal daimi bir tezahür ile takdir edicilerin devamı vücutlarını iktiza eder. Çünkü ademi mutlaka namzet olan insan kemalata kıymet vermez ve istihsan ve takdire bedel istiskal ve tahkir eder. Ve keza bu güzel müzeyyen münevver masnuatın sani için mücerret manevi bir cemal vardır ve onun o mahfi hüsnü cemal için pek çok mehasin ve letaifi vardır ki kısa akıllarımız ile idrak edemeyiz. Ez cümle o cemalin kesif aynelerinden biri satı arzdır. Bu satı arz her asırda, her mevsimde, her vakitte daima tecelle etmekte olan o cilvelerin gölgelerini teşhir, tavsif, ilan ve izhar eder. Ve keza haka iki sabit edendir ki yüksek bir cemal sahibi bizzat kendi gözüyle ve bir vasıta başkasının gözüyle cemalini ve cemalinin inceliklerini görmek istiyor. Binan aley, cemal sermediği ve daim olursa, veheme hal onun inceliklerini gösteren ainelerinin de ebedi ve daimi olması zaruridir Çünkü bâkî bir hüsn, fani bir müştaka razı olamaz ve zail ve fani bir âşığın ebedi ve bâkî olan mahbûbuna muhabbeti adavete kalbolur. Evet insan eli veya fehmi yetişmediği güzel bir şeyi kendisini teselli için takbih eder. Bu itibarla bu âlem sâni istilzam ettiği gibi sâni de âlemi âhireti istilzam eder. Ve keza bu âlemin saniinde pek rahîmane bir şefkat vardır. Zira görüyoruz ki bu alemde yardım isteyen bir musibet zedeye kemali süratle yardım ediliyor, dergahı izzete iltica eden kurtuluyor, sual eden sahiplerin istekleri veriliyor, en adi bir zih hayatın sesi işitiliyor ve haceti kabul ediliyor. İşte böyle bir şefkat sahibi, nev-i beşerin en büyük, en lazım en zaruri şiddet bir haceti hakkında bütün insanlar namına yaptığı duada istediği cenneti ve saadeti ebediyeyi ve basubadel mevti yapacaktır. Bilhassa o reis-i muhteremin şu umumî duasına bütün zevil hayat, bütün mahlukat amin amin diyorlar. Bak o zat öyle bir maksat, öyle bir gaye için saadet isteyip dua ediyor ki İnsanı ve bütün mahlukatı esfeli safilin olan fena-i mutlaka sukuttan, kıymetsizlikten, faydesizlikten, abesiyyetten alayi illiyin olan kıymete, bekaya, ulvi vazifeye mektubat ı samedaniye olması derecesine çıkarıyor. Bak hem öyle yüksek bir fizar-ı istimdatkarane ile istiyor ve öyle tatlı bir niyaz-ı istirhamkarane ile yalvarıyor ki Güya bütün mevcudata, semavata, arşa işittirip, vecde getirip, duasına amin, Allahum ve amin dedirtiyor. Acaba bütün beni Ademi arkasına alıp, şu arz üstünde durup, arşa azama mütevecihen el kaldırıp, Nev'i beşerin hülasayı ubudiyetini cami hakikat-ı ubudiyet-i Ahmediyye Aleyhissalatu Vesselam içinde dua eden şu şerefi nev'i insan ve feridi kevni zaman olan fahr kainat ne istiyor dinleyelim bak kendine ve ümmetine saadet-i ebediye istiyor beka istiyor cennet istiyor hem mevcudat aynelerinde cemallerini gösteren bütün esma-i kutsiyeyi ile beraber istiyor o esmadan şefaat talep ediyor, görüyorsun. Eğer ahiretin hesapsız esbabı mucibesi deraili vücudu olmasaydı, yalnız şu zatın tek duası baharımızın icadı kadar halik rahimin kudretine hafif gelen şu cennetin binasına sebebiyet verecekti. Demek nasıl ki o zatın risaleti şu dar imtihanın açılmasına sebebiyet verdi? Levle kelevle kelme halakül eflak sırrına namazhar oldu. Onun gibi. Ubudiyeti dahi, öteki dar-ı saadetin açılmasına sebebiyet verdi. Allahumme salli ve sellim ala zalike l-habibul lezi huve seyyidul kevneyn ve fakhru l ve hayatu d ve vesiletü s ve ve zülcenaheyn ve rasulü s ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ala ihvanihi minen nebiyyine vel murselin Amin ve keza bu alemin geliş ve gidişatında ve bütün mahlukatın bir hedefe sevkinde ve semavi süflî bütün ecramın bir kudrete bağlı ve musahkar olmasında pek büyük bir saltanat eseri görünüyor. Ve bundan anlaşılıyor ki bu mevcudatta tasarruf eden saniyin azim rububiyetinde harika bir saltanatı vardır. Halbuki bu dünya menzili tahabülata zevale maruzdur. Sanki misafirler için yapılmış bir handır ki daima dolup boşalıyor. Ne kendisinin sabit bir şekli vardır ve ne de içinde oturanların bir kararı vardır. Ve saniye alemin garip ve acip sanatlarının numunelerini teşhir ve ilan için tahabülden hali kalmayan bir meşherdir. Bu itibarla o handa ve o meşherde ihtima eden insanlar sabit kalacak değiller. Çünkü meskenleri sabit değildir. İşte bu hal ve şu vaziyet bu fani menzilden sonra o sermediği saltanata karargah olmak üzere sabit, baki, ebedi sermediği saadetlerin, cennetlerin ve sarayların olacağına kat'i bir delaletle şehadet eder. Çünkü fani bakiye makam ve medar olamaz. Evet, bir melikin gelip giden misafirleri için yolda yaptığı şu menzile ve o menzilde oturan misafirlere bakıldığı zaman görülüyor ki Milyonlarca lira ile yapılan o menzil pek az bir zaman içindir ve ondaki zinetler kıymetli şeyler, hep suret ve örneklerdir. Ve misafirler o nefis taan ve yemeklerin yalnız tadına bakıp karınlarını doyuracak derecede yemiyorlar. Ve her bir misafir hususi makinesiyle o menzildeki zinetlerin resimlerini alırlar ve melikin de gizli memurları onların bütün harekat, efal ve muamelelerini yazıyorlar ve o melik her mevsimde milyonlarca o ziynetleri o güzel şeyleri yeni gelecek misafirler için tahrip ve tecdid ediyor ve keza. Pek çok garip ve acib şeyler görünüyor. İşte bu vaziyet gösterir ki, o muvakkat menzil sahibinin pek yüksek kıymetli menzilleri, daireleri ve ebedî sermedî sarayları vardır. Bu küçük menzilde görünen şeyler, haller, misafirleri ebedî menzillerdeki yüksek şeylere teşvik için gösterilen numunelerdir. Kezalik bu dünya menzilinin ve içinde oturan insanların ahvaline dikkat edilirse, anlaşılıyor ki, bu dünya ebedi kalmak için yaratılmış bir menzil değildir. Ancak Cenabı Hakk'ın ebedi ve sermediği olan Darus selam menziline davetlisi olan mahlukatın içtimaları için bir han ve bir bekleme salonudur. Bu dünya menzilinde görünen lezi şeyler lezzet ve zevk için değildir. Çünkü visallerinin lezzeti firaklarının elemine mukabil gelmez. Mahaza o lezzetlerden hiç kimse tam manası ile muradına nail olamaz. Ya o lezzetlerin ömürleri kısa olur, veya insanın ömrü kısa olduğundan muradına yetişemez. Ancak o lezzetler ve o nefis şeyler ibret ve şükre sevk içindir. Çünkü onlar Cenabı Hakkın ehli iman için cennetlerde ihzar ettiği hakiki nimetlere numunelerdir. Ve o müzeyen masnuatı faniye, fena ve adem için değildir. Ancak onların suretleri ve misalleri, manaları, neticeleri alınır. Alemi bekada, ehli bekâ için ebedî manzaraların yapılmasına medar olurlar. Yahut ebedî alemde sâni ebedî istediği şekillere sokar. Çünkü o masnuat bekâ içindir. Onların o zahiri ölüm ve fenaları vazifelerinden terhistir, idam değildir. Evet, onların ölümleri fena olsa bile yalnız bir cihetten fenaya gider, çok cihetlerden bakı kalır. Mesela Kudret-i Ezeliye'nin yarattığı şu gül çiçeğine bak. Evet, nasıl bir kelime ağızdan çıkar çıkmaz zahiren fenaya giderse de Allah'ın izniyle kulaklarda, kağıtlarda, kitaplarda milyonlarca timsalleri kaldığı gibi akıllarda da akıllara dedince manaları kalır. Keza o gül kısa bir zamanda vazifesi tamam olur olmaz solar ölür gider ama onu gören bütün insanların kuvve-i hafızalarında ve halefiyle hamile olan tohumlarında suretleri manaları bâkîdir. Demek o gülün tohumu olsun, kuvve-i hafızalar olsun. O gül çiçeğinin suretini, zinetini, menzilini hıfs için sanki birer fotoğraf ve bekası için birer menzildir. Ey arkadaş, İnsan da başıboş, serseri, sahipsiz bir hayvan değildir. Ancak onun da bütün harekat ve ef'ali yazılıyor, tespit ediliyor ve amalinin neticeleri hıfz ediliyor ki muhasebe-i kübra'da ona göre derece alsın. Hülasa, her güz mevsiminde yapılan tahribat, gelecek bahar mevsimlerinde gelen yeni misafirler için yer tedarik etmek ve bir nevi terhis ve izinlerdir. Ve keza bu alemde tasarruf eden saniin öyle bir kitab-ı vardır ki ne küçük ve ne büyük. O kitapta yazılıp hıfzedilmemiş hiçbir şey yoktur. O kitabın maddelerinden alemde görünen yalnız nizam ve mizan maddelerine bak. Evet görüyoruz ki herhangi muvazzaf bulunan bir şey vazifesinden terhis edilmekle daire-i vücuttan çıkarsa fatırı hakîm onun çok suretlerini levh-i mahfuzlarda tespit eder ve tarihi hayatını tohumunda ve neticesinde nakşeder ve pek çok gaybi aynelerde ipka eder. Mesela bir şecere meyvesiyle hamile olduğu gibi tohumu da meyveyle hamiledir. Demek ağacın bünyesinde semeresi mevcut olduğu gibi tohumunda da semere mevcuttur. Ve keza vücuttan çıkmış pek çok şeyler insanın kuvve-i hafızasında mevcut kalır. İşte bu misallerden hıfs ve hafiziyet kanununun ne derece ihatalı olduğu anlaşıldı. Evet, bu mevcudatın sahibi pek büyük bir ihtimam ile mülkünde cereyan eden her şeyi tahtı hıfs ve muhafazasına almıştır ve hakimiyetinin muhafazası için sonsuz bir dikkati vardır ve rububiyetinde tam bir intizam ve saltanat vardır ki edna bir hadiseyi adi bir hizmeti yazar ve yazdırır. İşte bu derece ihatalı, ihtimamlı bir hıfs kanunu elbette alemi ahirette yapılacak bir divanı muhasebata bakar. Şu muhafaza kanunu bütün eşyada cari olduğu gibi mahlukatın en eşrefi olan insana da şamildir. Çünkü insan Cenabı Hakk'ın rububiyetine ait şuunat ve ahvaline şahittir ve mahlukatın cemaatleri içinde Allah'ın birliğine delalaldır. Ve mevcudatın tesbihatına müşahit ve hilafet-i kübra ile tekrim ve teşrif edilmiştir. İnsan bu keramete, bu şerefe nail olduğu halde kendisini başıboş ve gayri mesul zannetmesin. Onun da divanı muhasebatta pek karışık hesapları vardır. Ondan kurtulduktan sonra müstehak olduğu yere gidecektir. Evet, kudreti ezeliyeye nispetle ölümden sonra haşrin gelmesi. Güzden sonra baharın gelmesi gibidir. Evet, nebatat gibi insanın da bir güzü, bir de baharı vardır. Evet, geçmiş zamanda vukua gelmiş olan mucizatı kudret, saniyen bütün imkanatı istikbaliyeye kadir olduğuna kat'i şahit ve bürhanlardır. Ve keza bu alemin maliki kendi kudretine pek kolay ve pek ehven ve ibadına fevkalade mühim ve pek şedidül ihtiyac olan haşrin tekrar be tekrar vadinde bulunmuştur. Malumdur ki hulful vaat kudretin izzetine rububiyetin merhametine zıttır. Zira vaadin hilafını yapmak cehlin veya aczin alametidir. Bu ise kadiri mutlak hakimi mutlak olan zata muhaldir. Mâ insanların haşri nebatatın haşri gibidir. Bunu gören onu nasıl inkar eder? Haşrin icadına olan vadi ise bütün enbiyanın tevatürüyle ve büyük insanların icma ile sabit olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'in lisanı ile de sabittir. Ez cümle Allahu la ilahe illahu la yecma'annakum ila yevmil kıyameti la raybe fih ve men asdaka olan ayeti kerime büyük bir şiddet ve kuvvetle haşrın icadına söz veriyor fakat bazı insan pek nankördür ki bütün mevcudat sıdkına ve hak olduğuna delalet ettiği o malikül mülkün sözlerini tasdik etmez kendi hezeyanına ve ahmaklığına itimat eder ve keza bu alemde pek ihtişamlı bir rububiyet asarı ile şaşalı bir saltanatın şuaları görünmektedir evet görüyoruz ki koca arz sekenesi ile beraber Ehli zelil, muti bir hayvan gibi o rububiyetin emri altında beslenir, güzde ölmesi, baharda dirilmesi ve bir meblevi gibi raks ve hareketi vesair bütün işleri o emre tabi olduğu gibi, şemsin de ile tanzim ve teshiri vesair vaziyetleri o emre bağlıdır. Halbuki Azametli şurububiyeti serme diye ve bu saltonati ebediye şöyle zayıf, zail, muvakkat temeller ve esaslar üzerine bina edilemez ve bu mütebeddil, belalı, kederli fani dünya üzerine kaim olamaz. Ancak bu dünya o azametli rububiyetin pek azim ve geniş dairesi içinde insanları tecrübe ve imtihan, kudretin mucizelerini teşhir ve ilan için kurulmuş muvakkat bir menzildir ki tahrib edilip pek muazzam geniş ebedi ve baki bir aleme cüz olmak için tebdil edilecektir. Binaenaleyh bu tebeddülât mağarazı olan alemin sani için diğer tagayyürsüz sabit bir alemin vücudu zaruridir. Mahaza zahirden hakikate geçen ervahüne yire ashabı ve kulubu münebere aktabı ve ukul-i nuraniye erbabı ve kurbu huzuru ilahide dahil olanlar o zat zülcelal'in mutiler için bir dar mükafat ve asiler için bir dar mucazat ihzar ettiğini ve pek metin vaatler ile şedid tehditleri olduğunu katı ihbar ediyorlar. Malumdur ki vaatleri ifa etmemek bir zuldur. Halika alem zul ve zilletlerden münezzehtir. ve aynı zamanda o hakikatı ihbar eden ehl-i hakikat ve enbiya ve evliya ve asfiya cemaatlerine kainat bütün ayatı ile kelimatı ile zahir olarak ihbarlarını teyit ve takviye ediyor. Ey insan, bu haberden daha doğru bir haber ve bu sözden daha doğru bir söz var mıdır? Ve keza bu alemin mutasarrıfı, dar ve muvakkat şu arz meydanında alemi ahiretin büyük meydanının çok misallerini numunelerini her vakit gösteriyor. Ez cümle bahar mevsiminde arzın satında yapılan nebati haşirlere dikkat lazımdır. Evet altı gün zarfında o karışık nebatatın tohumlarından ölmüş, çürümüş, kaybolmuş olan cesetleri galatsız. Halsız kemafi sabık inşa ve iade etmekle arz meydanında nebati haşirleri yapan kudret semavat ve arzı 6 günde halk etmesinden aciz değildir ve o kudrete nazaran göz işareti kadar kolay olan haşri insaniyi yapmamak imkanı var mıdır Evet haşri nebati de kelimeleri yazıları tamamen silinmiş 300 bin kadar sayfeleri birlikte bila halt ve bila galat kısa bir zamanda eski yazılarını iade eden bir kudrete, tek bir sayfeden ibaret bulunan haşr insani ağır gelir mi? Haşa! İşte o kudret sahibi, lisanı Kur'an ile emretti, فَانْظُرْ اِلَىٰ اَثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ âyet-i bu mes'elenin hakikat olduğuna sarahat ile şehadet ediyor. Ey Aziz arkadaş. Cenabı Hakkı'n şu tasarrufatından ve şu unatından anlaşıldı ki, arz meydanında yapılan nebati haşirler ve neşirler ves içtima ve iftiraklar maksudu bizzat değildir. Çünkü öteki alemin meydanı kebirinde yapılan o büyük ve mühim ihtifaller ile, Kısa bir zamanda yapılan şu cüzi gayri sabit bu semereler arasında münasebet yoktur. Ancak bu semereler, bir birtakım misal ve numunelerdir ki bunların suret ve neticelerine o mecma kebirde muameleler tatbik ve icra edilsin. Demek bu fani şeylerin suretleri o âlemde baki semereleri meyve verecektir. Ve keza görüyoruz ki Sani Sermedidiği, Sultanı ebedi. Şu inhidama meyyal menzillerde ve zevale mahkum meydanlarda öyle bir hikmeti bahirenin ve bir inayeti zahirenin ve bir adalet-i ve bir merhameti camianın asarını izhar ediyor ki kalbi paslanmamış, gözü kör olmamış bir insan aynel yakın ile anlar ki o hikmetten daha ekmel bir hikmet olamaz ve o asarı görünen inayetten daha ecmel bir inayet kabil değil ve o emaratı görünen adaletten daha ecel bir adalet yoktur. Ve o semeratı görünen merhametten daha eşmel bir merhamet tasavur edilemez. Öyleyse, o sultanın memleketinde daimi mekanlar, sabit meskenler, daimi ve mukim sakinler bulunmazsa, şu görünen hikmet, inayet, merhamet ve adaletin, kalp ve fikir sahiplerince inkarları lazım gelir. Ve aynı zamanda, o ef'ale hakime sahibinin haşa sefih zalim olmasını istilzam eder bu ise hakikatı zıddına kalbeden bir muhaldir ey sözlerimi dinleyen arkadaş Haşrin vücuduna ve vukuuna dair delillerin şu zikredilen kısma emarelere münhasır olduğunu zannetme kur'an-ı kerimin gösterdiği gayre mütenahi emarelerden istihraç edilen hakikat şudur ki halikımız şu mubakkat dünya meşherlerinde Daimi olan rububiyetinin sabit karargahına bizleri nakledecektir ve bu seyyal memleketi sermediği bir memlekete tebdil edecektir ve yine zannetme ki haşr ve ahireti iktiza eden esma-i husnadan yalnız hakîm kerîm rahîm adil hafîz isimleridir belki kainatın tedbiriyle alakalı olan her bir isim ahiret ve haşiri iktiza eder Hülasa Haşir meselesi öyle bir hakikattir ki Celali ile Cemali ile Esması ile bütün kutub-u semaviye ile enbiya ve evliya ve asriya'nın icmalarını tazammun eden Kur'an-ı mucizül beyan ve fahr-ı kainat Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam Ekmelül halk ve eşraful insan haşrin geleceğine ittifakla hükmettikleri gibi Şkainat dahi bütün ayat ile ve kelimatı ile haşrın vücut ve icadına şehadet ediyor. Hatta her bir cüzün, cüzi olsun külli olsun, cüz olsun kül olsun, iki veci vardır. Bir veci ile bakar, vahdaniyete delalet eder, diğer vecihle de ahirete nazırdır ki haşrin ahiretin vücutlarını ister. Mesela, bir insan kendi vücuduyla, Üstün sanatı ile saniin vücbu vücuduna ve vahdetine delalet ettiği gibi amal ve istidatları ebede kadar uzandığı halde pek süratle ölüm ve zevali ahiretin vücuduna delalet eder. Bütün mevcudatta görünen intizamı hikmet, tezini inayet, taltif-i rahmet, tevzin-i adalet sani hakimin vücut ve vahdetine şahit oldukları gibi ahiretin ve saadet ebediyenin de icat ve vücutlarına delalet ederler. اللهم اجعلنا من أهل السعادة واحشرنا في زمرة السعداء وأدخلنا الجنة مع السعداء بشفاعة نبيك المختار فصل وسلم عليه وعلى آله كما يليك برحمتك وبحرمته آمين آمين آمين